أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Ve رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين و اهل العقدتهم زدني علما وفهما بالصالحين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع değerli kardeşlerim bu geceki konumuz Ramazan ayı ve Kur'an tilaveti ile ilgili olacaktır. Ramazan ayı dediğimizde Kur'an aklımıza gelir. Çünkü Kur'an Ramazan ayında nazil olmuştur. Ve hususen Ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi'nde nazil olmuştur. O yüzden Ramazan ayı Kur'an ile şeref bulmuş bir aydır. Kadir Gecesi Kur'an'ın nuzulü ile şeref bulmuş bir gecedir. Dolayısıyla bu ayın mübarekliği içinde Kur'an'ın nazil olmasından dolayıdır. Yine Kadir Gecesi'nin mübarekliği içinde Kur'an'ın nazil olmaya başlamasıdır. Ve nazil olmasıdır değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim Bizler için hayat desturudur. Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla ibadet edilir. Kur'an-ı Kerim'in okunuşuyla ibadet edilir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olarak Müslümanların daima okuması anlaması, öğrenmesi ve hayatına tatbik etmesi gereken ilahi emirler, ilahi nehiler, ilahi ölçütler içermektedir. Bu yüzden hayatında İslam'ı yaşamak isteyen bir insanın öncelikli olarak başvuracak olduğu kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e başvurmak suretiyle İslam'ı anlayacak ve onun nasıl yaşanması gerektiğini öğrenecektir. İkinci önemli kaynak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri, takrirleri, tavsiyeleri olarak nitelendirdiğimiz, tarif ettiğimiz sünneti seniyedir. Bu iki kaynak ile Müslümanlar bilgilenir, dinlerini öğrenirler, inançlarını bu iki kaynağa göre yaparlar ve bu şekilde hayatlarına devam ederler. Ve bu şekilde dünyaki dünyadaki hayatlarına ve ahiretteki hayatlarına güvenle bakarlar. Ve bu şekilde Allah'ın rızasını kazanma hedefi gayreti niyeti içerisinde yollarına devam ederler. Değerli müminler Kur'an-ı Kerim en eftal zekirdir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözüdür. Allah'ın kelamıdır. Bu itibarla Kur'an-ı Kerim kadar İnayet görmesi gereken Önem verilmesi gereken Başka bir kitap yoktur Ve dünyada Dünya var olalı hiçbir kitap Kur'an-ı Kerim kadar Önemsenmemiştir Hiçbir kitap Kur'an-ı Kerim kadar Basılmamıştır Hiçbir kitap Kur'an-ı Kerim kadar Okunmamıştır Hiçbir kitap Kur'an-ı Kerim kadar Ezberlenmemiştir Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olması hasebiyle en eftal, en doğru en mübarek zikirdir en mübarek kelamdır değerli kardeşlerim değerli müminler Kur'an-ı Kerim okumak ne demek? sadece Kur'an-ı Kerim'i açıp okumak acaba Allah'ın istemiş olduğu razı olmuş olduğu ve yapmamızı emretmiş olduğu bir durum mudur? Kur'an-ı Kerim'i nasıl okumalı? Hangi şartlarda, hangi özelliklerde, hangi durum ve vaziyette Kur'an-ı Kerim okunursa Allah bundan razı olur. Bu sorulara cevap arayacağız. Değerli kardeşlerim, Sizlerin de daima duyduğu bildiği gibi Allah'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk emri okudur. Oku. Peki neden oku? Ne okuyacak? Okuyup da ne yapacak? Ne anlayacak? Nedir bu okumanın değeri? Oku ya Muhammed dediğinde Cibril'in getirmiş olduğu vahyi Tekrar etmesi mi murat edildi sadece? Cibril, ey Muhammed sana Allah'tan mübarek bir kelam getirdim. Ben ne söylersem aynısını söyle. Sadece murat bu muydu? Asla ve kata bu değildi. Ama maalesef bugün Müslümanlar tarafından Sanki Kur'an-ı Kerim okunması gereken ama tedebbüre, düşünmeye, anlamaya pek de gereği olmayan, ancak okunması gereken, mübarek bir kitaptır. Böyle algılanıyor. Öyle değil. allah Teala Peygamberine oku derken şunu diyor oku ki sana gelen emrimi anlayasın Anla ki anladığını yaşayasın. Yaşa ki yaşadığını anlatasın insanlara, davet edesin. Oku ki gerçeği öğren. Oku ki imanın artsın. Oku ki kalbi şüphelerden uzaklaş. İmanı şüphelerden uzaklaş. Rabbini öğren. Dünyayı öğren Ukbayı öğren Ahireti öğren Oku ki Nasıl bir Kuldan ben razı olurum Hangi kuldan ben razı olurum Kul ne yaparsa Allah ondan razı olur Allah onu cennetine koyar Cehenneminden azat eder Nasıl olursa bu olur Oku ki Bunları öğren Oku ki bunları anla. Oku ki bunları yaşa. Ve yaşat ve davet et. Şimdi yüzlerce hatim indiriliyor. Bir vefat ettiği zaman 40 Yasin, 40 hatim, yok şu kadar vesaire. Allahu Teala'nın murat ettiği şey Hatim indirmek anlamadan, içeriğini bilmeden, öğrenmeden, ne dediğini bilmeden habire okumak değil. Allah bunu murat etmiyor. Allah'ın murat ettiği şey oku Kur'an'ı anla. Size bir mektup versem diyelim ki Çince. Desem ki hadi okuyun. Çince alfabesini biliyorsunuz diyelim ki. Okudunuz ama bir kelime dahi anlamadınız. Bu mektubun size bir faydası var mı? Yok. Kur'an Allah'tan gelen bir mektuptur, bir risaledir. Bunun manasını bilmeden, içeriğini öğrenmeden, bu ayetlerde Allah neler söylüyor, kullarına neyi vaz ediyor, neyi anlatmaya çalışıyor, bunları öğrenmeden, bunları düşünmeden, Ayetlerin sırrını, manasını düşünmeden, anlamadan habire hatimler indirmek, habire okumak Allah'ın murat ettiği bir durum değildir. Allah'ın muradı bu değil. Kur'an'ın nazil olmasının muradı bu değil. Kur'an-ı Kerim sadece okunsun ama manası anlaşılmasın diye gelmedi. Okunacak manası anlaşılacak. Oku emrinden Allah'ın kastı oku da anladır. Okumanın gereği olan anlamayı Allah murat ediyor. Okumanın gereği olan öğrenmeyi Allah murat ediyor. Yoksa sadece oku da anlama haşa ve kella Allah'ın böyle bir muradı yoktur. O yüzden değerli kardeşler her Müslüman Allah'tan gelen bu Kur'an-ı Kerim'i bu ilahi kelamı okumalı ve elinden geldiği kadar manasına da bakmalı. Her okuduğu ayette Allah ne söylüyor, neyi murat ediyor, neyi anlatmak istiyor, bu ayeti niye gönderdi, bunun hikmeti neydi, sebebi neydi, Allah neyi murat ediyor. Bunu öğrenmek Allah'ın istemiş olduğu şeydir. Yoksa sadece okumak değil, oku geç. Bugün maalesef yüzlerce Kur'an kursumuz var. Kur'an kelimi or öğretiyoruz. Hafız, hafız, hafız yetişiyor. İyi güzel. Ama bu hafızlara Kur'an'ın manasını da öğretmemiz lazım. Hafız 15 yaşında hafız, maşallah hafız. Oğlum, hafız mısın? Hafızın hoca Efendi. Oğlum Fatiha'nın manasını da bakayım. Söyle. Ne demek Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bilmiyorum, öğrenmedim. Hafız oldu mu ama öğrenmedim. Allah'ın muradı bu değil. Hafız, Kur'an'ın manasını da bilecek. Yoksa ezberlemiş. Ne dediğini bilmiyor. Okuyor, geçiyor. Bu eksiktir. Bu iş doğrudur ama eksiktir. Bunu tamamlamak için bu çocuklarımıza bu Kur'an-ı Kerim'in manasını da öğretmek lazım. Bu ne demek? Arapçayı öğretmek demek. Arapçayı öğretirsek bu çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'in neresinden okursalar okusunlar Allah'ın burada ne murat ettiğini ne emir buyurduğunu bilecekler ve oğlum ne buyuruyor allah Teala veya kızım ne buyuruyor allah Teala burada dediğimizde böyle güzelce anlatacak. İşte şöyle şöyle şöyle şöyle buyuruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimizde ne söylüyoruz? Hamd, teşekkür, şükran dilekleri. Şükraniyet. Hamd, alemlerin yaratıcısı, var edicisi, rızıklandırıcısı, yöneticisi olan Allah'a hastır. Allah ham edilmeyi teşekkür edilmeyi hak eden yegane varlıktır. Bunu söyleyecek. O zaman biz diyeceğiz ki ha demek ki biz buradan bir şey öğrendik. Hamd Allah'a yapılır. Allah'ın bizi yaratması karşılığında ona hamd etmemiz lazım. Ona şükretmemiz lazım. Onu dilimizin döndüğü kadar övmemiz lazım. Şükraniyet ve şükran duyguları beslememiz lazım. Ona karşı sevgi beslememiz lazım. Allah'ın muradı bu. Kur'an-ı Kerim'i yanlış algılamamızdan dolayı da bugün baktığımız zaman hafızlar bakıyorsun. Adı hafız ama birçok yanlış işlerin peşinde. Kur'an'ın özünü anlamış olsaydı o iş olmaz işte. Kur'an'ın özünü anlamış olsaydı, Kur'an'ın ne demek istediğini anlamış olsaydı ne demek istediğini Kur'an'ın Kur ne demek istediğini ona anlatmış olsaydık o çocuklarımız hafız olduğu halde ağzında sigara hafız olduğu halde affedersiniz ağzında başka şeyler şunlar bunlar küfürler olmazdı. kuru oluyor çocuk hafız oluyor ama Allah'ın kelamıyla kalbi arasında bir iletişim yok. Bunu kurmak lazım bunu yapmak lazım. O yüzden değerli kardeşlerim Şu Kur'an ayında Hepinizden Rica ediyorum Şu Kur'an ayında Tembelliği şöyle bir tarafa bırakalım Hangi ayeti Okuduysak manasına da bir bakalım Bu ayette Allah ne demiş Şu ayeti okuyalım Bakalım Allah ne diyor Şu ayette Allah'ın muradı ne Malinden anlamadık acaba tefsirine bakalım Tefsirinden anlamadık Hocamıza soralım bakalım ne kastediyor Allahu Teala burada? Hayatımızı meşgul etmesi lazım Kur'an. Beyin dağarcığımızı meşgul etmesi lazım Kur'an. Bunlar olmazsa olmaz. Kur'an'dan uzak bir yaşam düşünülemez. Hepimizin evinde Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'i kimsenin erişemeyeceği yere asıyoruz duvarlara şöyle yüksek yerlere. Ona güzel bir cep dikiyoruz böyle çanta, kapatıyoruz. Kimsenin ulaşamayacağı yere onu asıyoruz. Onu oradan kimse indirmiyor, tozlanıyor, kimse indirmiyor onu. Kur'an Kerim bu mu ya? Müslümanlar Kur'an'a böyle mi sayıp çıkar? Şu Kur'an, insanın elinden düşmemesi lazım, zikrinden düşmemesi lazım, kalbinden düşmemesi lazım nasıl olur da Kur'an-ı Kerim'i duvarlara hapsederiz, raflara hapsederiz bu Kur'an-ı Kerim'e yapılan en büyük saygısızlıktır Kur'an-ı Kerim elimizin ulaşacağı yerde olacak eve girdiğimizde, çıktığımızda açacağız, iki sayfa okuyacağız bilmiyor muyuz? manasına bakacağız tercümeler var tefsirler var bakacağız, Allah ne diyor Allah Allah şu Kur'an'ı göndermek için Cibril-i Emin'i görevlendirmiştir. Allah bu Kur'an'ı göndermek için Muhammed Emin'i seçmiştir. Allah bu Kur'an'ı çok büyük merasimlerle göndermiştir. Çok büyük olaylarla göndermiştir şu Kur'an-ı Kerim'i. Ona o kadar önem vermiştir. Müslümanlar da vermeli. Allah'ın kelamına önem vermeyeceğiz de kimin kelamına önem vereceğiz? Televizyonlar herkesin görebileceği en güzel yerdedir. En büyük odalar televizyon odalarıdır. En güzel koltuklar televizyon odasında olur. Dağıt edebileceğimiz yerler. Devamlı açarız, bakarız ne var, ne yok, ne var, ne yok, ne var, ne yok. Ama Kur'an-ı Kerim orada hiç kimsenin uğramadığı bir odada hiç kimsenin ulaşamacağı, ulaşamacağı yükseklikte bir kap içerisinde asılmış garip garip bana sana bakıyor bana bakıyor ne açıyoruz bakıyoruz ne okuyoruz bu mudur Kur'an anlayışımız Müslümanlar Kur'an'ı böyle mi anlamalı Allah'ın kelamına ver, verdiğimiz önem bu mudur onu bir duvar duvara hapsetmek midir bir duvarda onu unutmak mıdır Öbür taraftan şeytani işlerin olduğu bir cihazı devamlı 24 saat açık bırakmak bir çelişki değil midir? Elbette bir çelişki. O cihazın ahirette bize zararı var, faydası yok. Şu Kur'an'ın dünyada da ahirette de bize faydası var. Bu Kur'an bizim cennetimiz. Bu Kur'an bizim cehennemden azat oluşumuzun vesilesidir, belgesidir. Müjde, müjde veren ilahi kelamdır. Bunu merak etmek lazım. Cep telefonuna ne lazım bir mesaj geliyor. Namazda sesini anladın. Mesaj geldi. Ya bir selam vereyim de bakayım ne acaba kimden ne geldi? Halbuki falan yerden bilmem falan fişman operatör bir reklam yapıyor. Gel diyor yüzde yirmi indirim. Açık bakıyorsun yüzde yirmi indirim. E, kapatıyorsun bir daha geliyor yine bakıyorsun. Bir daha geliyor yine bakıyorsun. Günde on defa, yirmi defa, otuz defa telefon mesajına bakıyorsun. E Kur'an-ı Kerim'e günde otuz defa bakabiliyor muyuz? Bakmıyoruz. E bu da mesaj. Bu da Allah'tan geliyor. E bakalım. Bakmıyoruz. Uzman olmadı işte. Bunun hesabını biz veremeyiz, veremeyiz değerli kardeşler. Bu, bu sorunun altında eziliriz. Allahu Teala, gel bakayım kulum, Kur'an'ıma önem verdin mi? Gel bakayım dediğinde cevap veremeyiz. Evet. Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Evet. Ne açar bakarız? Nazm-ı Celil'in yaprağına Üfler geçeriz bir ölünün toprağına Yanlış okuyorsam Olabilir Üfler geçeriz bir ölünün toprağına Böyle bir Kur'an anlayışı yok Yani Kur'an-ı Kerim'i sadece cenazede hatırlamak Sadece biri öldüğünde hatırlamak bu mudur Kur'an-ı Kerim anlayışı? Kur'an-ı Kerim ölü kitabımızdır. Hasta ve kat'a değildir. Kur'an-ı Kerim diri kitabıdır. Ölü kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim mezarlı kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim ev kitabıdır, canlı kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'i canlılar okur. Ders almak için okur, ibret almak için okur, hatasını düzeltmek için okur. Kalbindeki hastalıkları düzeltmek için okur ilahi mesajı anlamak ve yaşamak için okur. Kur'an'da ne diyor? Efendim namazınızı kılın, orucunuzu tutun. Gidiyorsun ölüye diyorsun ki ölü namazını kıl orucunu tut. Ya tuttuysa tuttu tutmadık. Adam zaten ölmüş. Ölmüş kişiye sen namaz kıl desen ne? Oruç tut desen ne? Böylemiş şey olur mu? O yüzden ilk görevimiz Kur'an-ı Kerim'i canlılara öğretmek Kur'an-ı Kerim'i evde eşimiz, hanımımız, evladımız kim varsa açacağız, okuyacağız. Gel bakayım. Kur'an-ı Kerim diri kitabıdır Kur'an-ı Kerim'de Allah şunları emri diyor. Bunlar emri. Evladım, gelinim, kızım, hanım, gel şöyle otur. Bu akşam yarım saat, 10 dakika, 15 dakika birkaç ayeti kerime okuyacağız. Allahu Teala burada bize neler söylüyor? Onu anlamaya çalışacağız. Bunu bunu yapmıyoruz da Öbür türlü büyük bir gayretimiz oluyor. Yani bu çelişkidir. Değerli kardeşlerim. Bunu yapmamız lazım. Hani peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlıyordu? Ne yapıyordu? Ya peygamberimiz inanın vahiy geldiği zaman uyku yok. Sarsılırdı zaten vahiy geldiğinde. Hemen vahiy katiplerine zaten direkt olarak söyler kayda aldırır. Ardından o ayetler hangi ayetlerse o ayetleri hayat sahasına döker. Emredilmesi gereken bir iş varsa emreder. Yasaklanması gereken bir iş varsa yasaklar. Serbest kılması gereken bir iş varsa serbest kılar. Tavsiye edilmesi gereken bir durum varsa tavsiye eder. Ümmetin kadınına erkeğine, çoluğuna, çocuğuna nasihat edilmesi gereken, uyarılması gereken bir durum kendisine geldiyse hemen uyarır. E bugün biz bunu böyle anlamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman birçok emirler, nehirler var. Bunları maalesef bunları maalesef gerekli önemi bunlara veremiyoruz. Gerekli önemi bunlara veremiyoruz değerli kardeşlerim. E, vaktimiz yok. Aslında çok anlatılması gereken hadisler, ayetler Kur'an-ı Kerim'in önemi ile ilgili çok ayet kelimeler, hadis-i şerifler var. Vaktimiz olmadığı için bunlara başka zaman değineceğiz inşallah dualarım. Allah-u Teala cümlemizi Kur'an ehlinden eyleye. allah Teala cümlemizi Kur'an'ın kendisine şefaat ettiği müminlerden eyleye. Kur'an-ı Kerim bizlere şefaat edecektir. Onu okuyalım, anlayalım. Onu başımızın tacı yapalım. Kur'an-ı Kerim ahirette bize şefaat edecek. Bunu unutmayalım. Kur'an-ı Kerim bilmeyen kardeşlerimiz lütfen öğrenin, okuyun, anlamaya çalışın. Hep beraber şu Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğimiz takdirde sorunlarımız biter. Allah cümlenizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Allah tutmuş olduğunuz oruçları, kılmış olduğunuz namazları kabul eylesin. Allahu Teala ahirette Kur'an-ı Kerim'in şefaat ettiği müminlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in fatiha